Zahir ve batınımızı en ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eylem. Tevfikat-ı bizlere yâr eylem. Nefsin, şeytanın ve kötü duyguların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Kalbi ve ruhi istikamete bizleri hidayet eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab eylem.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 Cenab-ı Hakk ifade eden yani Zat-ı Ecelle muhat bulunduğu kendi sıfatlarını inkar etmek demektir. Onun için pek çok ehli tahkik kaderi Cenab-ı Hakk'ın Zat-ı Uluhiyet'ini müteala içinde ele almışlardır. Kader için hususi bir bahis açmaya lüzum yoktur. Zat-ı Uluhiyet'in edildiği yerde kader de edilmelidir şeklinde meseleyi ele almışlardır. Bu bir yönüyle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 Bu inşallah Allah yaratıyorken insanın sebebiyet vermesi hususuna ne kadar itibar edilir, bütün bunların münakaşasını allâm ül olan Hz. Allah'a havale ediyoruz. Bir evvelki derste icmalen arz etmeye çalıştım. İnsan iradesini belli sınırlar içinde çerçevelendirip takdime çalıştım ve her hadisenin verasında Allah iradesinin, meşiyetinin, kudretinin her şey olduğunu dikkatinizi arıza çalıştım. Selefimizin, bu vadide büyüklerimizin sahabe-i kiramı çok iyi anlaması, ehli sünnet cünnet vel cemaatı çok iyi kavraması ve bunları bizim anlayabileceğimiz, rahat anlayabileceğimiz düsturlar ve prensipler halinde bize takdim etmesi,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 Doğru yolu da ve sapıklığı da Allah'ın yaratması işin içine girerse bir bilmece mahiyetinde mesele karşımıza çıkınca herhalde her noktasına ait ipamı ayrıca izal etmek, müşkülü çözmek, bu muhlak, bu mutil meselenin şerhini yapabilmek lazımdır. Peyder bey, kulasasını ve icmalini ettiğim bu mevzu inşâallah Teala. Cenab-ı Hakk'ın imkan lütfettiği nisbette sizi arz etmeye çalışacağım. Sebkat etmiş bir kitap vardır. Ve kitabet meselesi çeşitli devir ve dönemlerde değişik şekillerde yapılmıştır. Semavat ve arz yaratılmadan evvel umumi bir plan tespit edilmiştir. Cennin rahmi madere düştüğü anda ayrı bir kitabet yapılmıştır. İstinsak. Künnâ <gülüyor> nestensihu diyor Kur'an-ı Kerim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 Allah'ın çeşitli kitabetleri var dedik. Elinde kalemi müstensih melekleri var. Daha evvel takılan levhi mahfuzdan intikal ve aksetmiş olan ve kulle insanin alzamnahu tairehu fi'unqihi ve nukhricu lehu yawmal kıyameti kitaben yalqahu mansura. Fermân-ı ile anlatılan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 veya zerrat aleminde bizden misak almak suretiyle yazılmıştır. Biz bu kitabetin, dikkat buyurun, bu yazılışın makesini muttasıl vicdanımızda duyarız. Allah bir zaman hakkımızda bir hüküm vermiştir ki, biz o hükmü verirken kalü bela demişizdir ki, biz vicdanlarımıza dikkat ettiğimiz zaman, Vicdanlarımız bu kalübela'ya mahkes olduğunu müşahede ederiz. Hakim Mübeyyib bin Ka'be vasıtasıyla anlatıyoruz. Ve <gülüyor> iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eshhedahum ala enfusihim alastu birabbikum? Qalu bala shahidna. Qalu Cenab Hakk bahh peymana sadakat içinde bizleri yaşatsın. فَالُقَلَى شَهِدْنَا وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ Daha babalarının zahrında, sırtında, sulbünde iken, daha babalarının kromozomlarında karakterleriyle yaşıyorken, daha ruhlar aleminde kendi cevelanlarını tamamlarken, daha sperm alemine intikal etmeden, belki zerrat aleminde.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 Ameli salihaleyle zahir ve batınınızı tenmir edip sizi terbiye eden Hazreti Muhammed'e giden yolu gösterip sallallahu ve sellem o büyük terbiyecinin terbiye gerdesi sizi kılmakla sizi terbiye eden onun miracının gölgesi altında mihracın olarak arşiyeler çizmek suretiyle ruhunuzda derinleşe derinleşe Allah'ın huzuruna çıkma mevzuunda sizi terbiye eden Hazreti Allah bu uzun yolu, bu uzun mesafeyi kat etmeye başlarken, bu derin bu muammalut yola çıkarken daha yolun başlangıcında ilk varyantta ve ilk rızıkta sizden söz aldı. Ve iza kadza rabbuka <gülüyor> min banadem min zuhurihim zurriyatuhum ve eşhedhum ala enfusihim. Kendine hısslarına karşı işhad ettim. Siz şahit misiniz dedim. Benim Rabb olduğuma şahit misiniz? Bu karma karışık, muamma âlut işleri benden başka birini yapamayacağına şahit misiniz? Mebde ile müntiha arasında bu münasebete benden başka riayet edecek bulunmayacağına şahit misiniz? Topraktan cennete layık mahluku yaratma benden başkasının kârı olmadığına şahit misiniz? kesif topraktan meleği geride bırakacak Hazreti muhammed Numun varlıkları, benden başka kimsenin yaratmaya muktedir olmadığına şahit misiniz? Soruyorum. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِيهِمْ اَلَاسْتُوا بِرَبِّكُمْ اَلَاسْتُوا بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tepeden tırnağa bakın kendinize, benden başkası sizi el karıştırabilir miyim? Benden başkasının parmağı size karışabilir mi? Nasıl düşünürseniz düşünün. Bu kemali size benden başkası verebilir mi? Ahseni i takvime benden başkası sizi mazhar edebilir mi? Şu simayı başkası sizin yüzünüze çivileyebilir mi? Ve derin hatlarla sizi ta Hazret Adem'den kıyamete kadar gelecek fertleri birbirinden ayırmak suretiyle birbirinden tefrik edebilir mi?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 oturmuş eğlenirken aşa senin zevalinle nedir ilhadi imhalin bu samitin faalille bunu kendi kendine meydana gelmiş diye hükmeder misiniz şairsiz yazıldı diye düşünür müsünüz bir kalem bir mürekkep devreye girmeden oldu diye hükmeder misiniz ederseniz neye hükmedersiniz deliliğinize hamakatinize muhakemesizliğinize ve idraksızlığınıza Nasıl oluyor ki üç satırdan ibaret, iki mısradan ibaret, bir manzume şairsiz, nazımsız olmuyor da şu koskoca kainat. Her kelimesinde binlerce şiir manası mekniki kainat. Sizin simanızdan kainatın simasına kadar koskoca varlıklar alemi, bunlar şiir gibi yazan dizen birisi olmasın. İşte bu dille la ilahe illallah Muhammedu Rasulullah diyor.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 Müşkülüşah huyyeti her şeyi hallettiğini, kalbimden nazar ettiğim zaman cilve cilve cennetin cilveler tad olduğunu, cemali ba kemalin vicdanıma aksettiğini, Hazreti Muhammed'in orada temessül ettiğini ve bir taraftan cehennem nefretinin orada geliştiğini müşahede ettim. Vicdanım bir rehber gibi elimden tuttu. Bütün kevni mekanları bana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 hayran ve şaşkınlık içinde hiçbir şey bulamadan geriye döndüler. Cenab-ı Hak bizi şaşkın ve sergerdan eylemesin. Çokları için objektif olmayan şu hususların yanlış anlaşılmasına meydan vermesin vacibü vücudu. Elestü bi Rabbükümden intikal ettim buraya. Tirmizi bu vakayı naklederken şöyledir. Allah Adem'in sırtını sıvazlayıverdi.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 Bu meseleyi neticesi itibariyle teyit eder. Hazreti Ademle ile Hazreti Musa'nın aralarında ihtiyaç mevzu vardır. Ne demek ihtiyaç? <gülüyor> Allah Resulü mütefakkın Ali Hadisi şerifte buyuruyor: İhtijadem -e ve Musa. İhtijadem -e ve Musa. Fakala Musa, sen Adam abuna xiybten ve axrjeten min al jannah.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 وَاسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكَلَامِ-ı <gülüyor> Kur'an'ı anlatıyor. Peygamberlik ve seninle vicayı konuşmak suretiyle seni intihab ettim ben. Sen müstesna ve mümtaz bir nebisin dedi Hz. Musa'ya. Ya Musa sen böyle şan yüce bir peygambersin diyor Hz. Adem. Safiyullah'taki kemale ve kelama bakın. Musa istefa اِسْتَفَاكَ بِكَلِمَاتِهِمْ وَخَتَّتْ تَوْرَاتَ بِيَد۪ي Tevratı kendi eliyle tespit edip sana takdim eden Hazreti Allah, sen neye masarsın? Beni ben yaratılmadan 40 sene evvel hakkımda verilen bir hükümden ötürü kınıyor musun? diyor. Hakkımda verilen hüküm ben yaratılmadan kırk sene evvel verilmişti. Böyle bir hükümden ötürü beni kınıyor musun? diyor ya Musa. Allah Resulü vakayı naklettikten sonra üç kere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 Allah'ın dilediğinden başkasını da hatırlayamayacaksınız. Onun için İmam Gazali'ye ben yapmadım ama diliyorum. Dilemeyi veren kim sözüyle meseleyi bağlar. Dilemeyi veren kim sözüyle meseleyi bağlar. Öyleyse bu muammayı olduğu gibi kabul edeceksiniz. Ben mükellefim. İş yapıyor gibiyim. Ben iş yapıyor gibi olunca iş de meydana geliyor, yaratıyor işim.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 Ama siz istediğiniz zaman, o da yaratır Celle Celaluhu. Kitap sebkat etmiştir. Canlı misalleri var. Ashab-ı kiram anhüm, bu mevzu, bizarrafın ince aletlerle işi tartması, ölçmesi, biçmesi, hassasiyeti içinde anlamış, yanlışlığa meydan vermemiştir. Yine Hakim i̇bn Abbas tarikiyle bize şunu naklediyor. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi <gülüyor> hasbu cehennem entum leha varidun. Anbiya sure-i celilesinde. İnnekum ve ma siz ve taptığınız bütün putlarınız. Siz şişirdiğiniz ve şımarttığınız bütün eşbah ve ervah. Siz ve bir kısım eşya ve hadiseleri kendilerine isnat ettiğiniz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 bu meseleyi sessiz sessiz dinlemeleri onların mağlubiyeti fikren ve ilmen Resul ü Ekrem'in galibiyeti demekti. Müşrikler sarsıldılar, İbn-i Zebari'yi resûl Ekrem'e gönderdiler. Git bu adamla konuş, bunu izame et, bizim putlarımızın bütününe birden dil uzatıyor. Biz onlarla beraber cehenneme girecekmişiz diyor. İbn-i Zebari geldi Resul ü Ekrem'e, aklı sıra resul Ekrem'in sesini kesecek, sözünü bağlayacak, dilini tutacak, cidal yapacak, izzam edecek bir hava içinde. Sen putlarınız ve siz Cehennem'e derken bütün putları, bütün mabudları mı kastediyorsun? Evet dedi. Kur'an öyle diyor. Pekâlâ, Hz. İsa'ya Nasar'a ibadet ediyor, mabut diyor. Hz. Üzeyr'e Yahudiler Allah'ın oğlu deyip mabud nazarıyla bakıyor. Bir kısım kimseler, melekler Allah'ın kızlarıdır diye onlara ibadet ediyorlar. İbadet edenleri diyelim ki Allah cehenneme koydu, mabudlarını da koyacak, Mesih'i de mi koyacak, Üzeyr'i de mi koyacak, kızları da mı, melekleri de mi koyacak?